Buyurun sorunuzu alalım. Benim sorum ben bundan 3 sene önce Ramazan umresine gitmek için Ramazan girmedi daha. Hı hı. <gülüyor> özür diliyorum. Havalanında imra, uçağın kalkacak saat yaklaştı diye ihramı girdim. Hı hı. Ama ihram, namazına veya ihramı niyetlenmedim. Uçak değeri çekti dediler. Çıkarmak zorunda kaldım. Çıkardım yani. E, İhram'dan İram çıktım. Acaba bunun beni bir cezası olur mu diye hocam sormak istedim. Teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar diyoruz. İhram hocam giyip çıkarılınca evet, ihram bozulur mu? İhram dediğimiz mesele bir madde değildir. Bir haldir. Hı. Hac yapacak olan, umre yapacak olan Müslümanın gündelik hayatındayken helal olan bazı işleri niyet yapmak suretiyle kendisine haram kılmasıdır. Hı hı. Yani Ya Rabbi senin rızan için umre yapmaya niyet ettim, hac yapmaya niyet ettim, bana bunu kolaylaştır ve benden kabul et diyerek ihrama girilir. İhrama giren insanın yapmaması gereken şeylerden birisi de, Elbise, ki şu elbiselerimizi giymemektir. Hı. Giyerseniz suç işlemiş olursunuz, onun gerekleri var. Ama böyle bir niyette bulunmadan, isterseniz havluya sarının, isterseniz bu elbiseyle durun, ihrama girmiş olmazsınız. Hı. Havluya sarılmak ihramın şartlarından birisidir. İhram da niyet işidir, fiil değildir. Dolayısıyla niyet etmek sizin elbisesini çıkarıp o havluya bürünen insan bir müddet sonra şeyin e, sınırları ihrama girilmesi gereken mikat sınırlarını geçmeden niyette etmeden bu elbiseyi giyip çıkarsa bir şey yapmış olmaz. Dolayısıyla bu kardeşimizin yapması gereken bir şey yok. Yeterken mikada gelince niyet ederek yeniden o havlulara bürünmüş olsun. Peki hocam niyet etmiş olsaydı ne gibi niyet cezası var? Niyet etmiş olsaydı çıkarıp elbise giydiği için hı hı. ceza gerekecekti. Yani bir gün veya bir gece süresi olsa kurban daha az süre olursa sadaka vermek durumunda kalacak. Hmm. Evet.